Vallhamdulillah, Wassalamu wasallamu ala Rasulillah. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü birlikteliğimizde peygamberlere iman mevzusunu hatırlamaya çalışacağız. Peygamberlere iman ne demektir? Neden peygamberlere ihtiyaç var? Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin isimleri ve mucizeleri nelerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri nelerdir? İnşallah bunları hatırlamaya çalışacağız. Rabbimizden niyazımız, dilimizin bağını çözmesi, doğru konuşup doğru anlatmayı bizlere nasip buyurmasıdır. İlk önce şöyle kelime anlamına bakalım. Peygamber Farsça'da haber taşıyan elçi manasına geliyor. Dini terim olarak Allah'ın kulları arasında seçilen, Vahiy ile şereflendirilen emir ve yasakların insanlara ulaştırmak üzere görevlendirilen elçi. Arapça'da peygamber kelimesinin karşılığı olarak gönderilmiş ve elçi demek olan resul ve mürsel kelimeleri kullanılıyor. Peki peygamberlere iman etmek ne demektir? İmanın altı esasından biridir bu. Peygamberlere iman demek, insanlara doğru yolu göstermek için, Allah tarafından seçkin kimselerin gönderildiğine ve bu kimselerin Allah'tan getirdiği bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmaktır. Allah Teala, her Müslümana aralarında herhangi bir ayrım yapmadan bütün peygamberlere inanmayı emretmiştir. Peygamberlerin bir kısmına inanıp, Diğerlerini tasdik etmemek küfür sebebi sayılmıştır. Kur'an'da belirtildiği gibi Allah Teala asırlar boyunca peygamberler göndermiş, insanları onlar aracılığıyla gerçeği benimseyip yaşamaya davet etmiştir. Kendilerine peygamber gelmemiş topluluk ve ümmet bulunmadığı Kur'an-ı Kerim'de dile getirilir. Ayrıca bir insan istediği için peygamber olamaz. Peygamberlik Allah vergisidir. Çalışmakla, çok ibadet etmek ve taatle elde edilecek bir şey değildir. Allah Teala peygamberlik yükünü taşıyabilecekleri ve layık olanları elbette biliyordu ve dilediğini peygamber olarak seçiyordu. Her konuda olduğu gibi peygamberlik konusunda da Orta yolu gözeten İslam, onları ilah merdebesine çıkartmamış, Allah'ın elçisi ve kulu saymıştır. Biz peygamberlerin vahiy ile şereflendirilmiş ve diğer insanlarda bulunmayan niteliklere sahip seçkin insanlar olduklarını kabul ederiz fakat onların hiçbirisinde aşırılık olmadığına, Allah'ın müsaadesi dışında fayda sağlama ve zararı giderme özellikleri olmadığına, Allah'ın bildirdikleri dışında gaybı bilmediklerine inanırız. Peygamberler sadece dini tebliğ ile yetinmemişler, dini esasları açıklamışlar, sonra ümmetlerine öğretmişler, onları eğitip kötülüklerden arındırmışlardır. Bu işleri yaparken davalarından taviz vermemişler ve bu uğurda pek çok ezaya, sıkıntıya göğüs germişlerdir. Peygamberlere neden ihtiyacımız vardı? Kendi başımıza biz anlayamıyor muyduk? İnsanların gerçek birer yol gösterici olan peygamberlere her zaman ihtiyacı vardı. İnsanların peygamberlere ihtiyaç duymalarının bazı sebepleri var. Mesela insanlar kendi akıllarıyla Allah'ın varlığını, birliğini anlayabilirler. Lakin bunun ötesinde Allah'a ait bir takım yüce sıfatları tamamen anlayamazlar. Nasıl ibadet edileceğini, ahiretle ilgili durumları doğru olarak bilemezler. En kısa ve güvenilir bir yoldan giderek dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmak, fikren ve ahlaken yükselmek, ancak peygamberlerin öğrettiği vahyin gereğini yerine getirmekle yani uygulamada onlar ne yapıyorsa onları örnek almakla mümkün olur. İşte Yüce Rabbimiz insanların bu ihtiyacını gidermek için peygamberleri gönderdi. Yine eğer Peygamber gönderilmemiş olsa, insanlar hangi şeyler faydalı, hangi şeyler zararlı diye uzun süre düşünüp tartışacaklardı, belki de hiçbir zaman gerçeği tam olarak öğrenemeyecekler, herkes benim dediğim doğru deyip ayrılacaktı. Gerçekten de tarih boyunca filozofların birbirinin fikirlerini çürüttüklerini görüyoruz. Herkes faydalıya, zararlıya, hangisine gideceğini ayırt etmek için tek tek deneme yoluna gidecek ve çeşitli tehlikeler hatta belki de ölümle yüz yüze gelebileceklerdi. İşte bu gibi sebeplerle Rabbimiz rahmetinin bir sonucu olarak peygamberleri gönderdi. Yine peygamberler insanlara cennetin yolunu göstermişlerdir. Onlar, Hesap gününde insanların yaptıklarından hesaba çekilmeden önce şu dünya hayatında insanları cennetle müjdeleyip cehennem azabıyla ikaz ederler. Ayrıca peygamberler insanlık tarihinden bu yana ziraatte, ticarette ve bazı meslekleri topluma öğretmek suretiyle öncülük ettiler. Peygamberler kalplere şifa veren bir doktor ve insanları eğiten bir terbiyeci gibidir. Günaha alışmak, isyan veya ümitsizlik, gaflet gibi manevi hastalıklardan insanların nasıl kurtulacağını ve nasıl güzel ahlak sahibi olacağını ancak onlar öğretirler. Biliyoruz ki birçok peygamberin hayatından, Bizler kendi açımızdan bakıp dersler alıyoruz. İlerleyen dakikalarda bir kez daha kısa kısa inşallah aktarmaya çalışacağız. Her peygamberin mutlaka yaşadığından bize bir nasip var. İnsanlığın peygamberlere olan bunca ihtiyacına rağmen Yüce Allah istese peygamber de göndermeyebilirdi. Ancak o, engin rahmeti sayesinde kullarına bu lütufta bulundu, bu ikramda bulundu. Halbuki, biz birçok şeyi onlardan öğrendik. Peygamberler, ilahi tayinle vazifeli oldular. Allah tarafından verilmiş farklı özellikleri vardı. Peygamberlere iman, bu özellikler çerçevesinde tamamlanır. Peki, Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Bizden farklı yönleri acaba nelerdir? İlk önce Sıdk. Peygamberler söz ve fiillerinde daima doğruluk üzerindedir. Sözleri ve yaşayışları birbirinin aynası gibidir. Örneğin yalan söylemezler. Onların doğrulukları kendilerine iman etmeyenler tarafından dahi tasdik edilmiştir. Her peygamberin etrafında kendisine inanmayan ve davet ettiği Allah Teala'ya isyan eden insanlar olmuştur. Onlar dahi evet ben senin peygamber olduğuna inanmıyorum ama aramızda en doğru sözü güvenilir kişi sensin derlerdi. Peygamberlerin sıfatlarından diğeri emanettir. Peygamberler İnsanların arasında en güvenilir emin kimselerdir. İman etmeyenler bile onlara bu konuda da çok büyük bir güven duyuyorlardı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hakkında da Muhammedü'lemin tabiri müşriklerin dillerinden çıkıyordu ve birçok emanetlerini kendi yandaşlarına değil efendimize teslim ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hatırlarsınız hicret edeceği zaman dahi üzerinde müşriklerin bir takım emanetleri vardı ve ölüm tehlikesine rağmen Hazreti Ali radıyallahu an Mekke'de bıraktığı ve o emanetleri sahiplerine tek tek teslim ettirdi. Yani emin insanlardı. Peygamberlerin bir başka özelliği fetanet sahibi olmaları. Peygamberler insanlar içerisinde her bakımdan özellikle akılları ve zekaları açısından en üst dereceydi. Onlar kuvvetli bir hafıza, yüksek bir mantık ve ikna kabiliyetine sahipti. Diğer bir özellikleri tebliğ. Allah'ın onlara emrettiği İlahi emirleri dosdoğru olarak nasıl emir verildiyse o şekilde insanlara bildirdiler. Onların bu tebliğlerinde kendilerinden ne bir ilave ne de bir eksik vardı. Verilen görevi harfi harfine yerine getirdiler. Peygamberlerin sıfatları arasında en bilineni aynı zamanda, biz insanlardan ayrıldığı bir çizgi, ismet, gizli ve aşikar, her türlü günahı işlemekten uzaktırlar. Ancak onların da aciziyeti tatmaları ve beşer oldukları unutulup kendilerine uluhiyet izafe edilmemesi için bazen zelle denilen küçük hataları olmuştur. Zira onlar örnek alınabilmesi mümkün olacak davranışlar sergilemek durumundaydı. Aksi halde insanlar, e peygamberlerin emrettiği şeyler bizim gücümüzün üstünde diyebilir ve Allah'ın emrine maazallah mazeret bulabilirlerdi. Peygamberlerin en büyük mucizeleri kendi devirlerinde geçerli olan en önemli olaylar türünden yaşanmış ve bu olayların etkisini kırmıştı. Gelin şimdi peygamberlerin bazı mucizelerine geçelim. İbrahim aleyhisselam, Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, Allah'ın izniyle ateş onu yakmamıştı. Hz. Salih aleyhisselamın, Semud kavminin isteği üzerine bir deve, getirmesi, ancak Kalmenin tüm uyarılara rağmen deveyi kesmesi ve buna karşılık Yüce Allah'ın müthiş bir depremle onları yok etmesi. Yakup aleyhisselamın uzun yıllar ayrı kaldığı oğlu Yusuf aleyhisselamın gömleğini yüzüne sürmesi üzerine görmeyen gözlerinin görür hale gelmesi. Musa aleyhisselamın Elindeki asanın yılan haline gelmesi ve firavunun sihirbazlarının ip ve sopalarını birden yutuvermesi. Yine elini koynuna sokup çıkardığında elinin eksiksiz ve bembeyaz olması. Düşmanın arkadan sıkıştırdığı sırada asasını denize vurunca koca denizin yarılıp İsrailoğullarının açılan denizden geçmesi, Firavun ve ordusu geçeceği sırada denizin kapanmasıyla onların boğulması, Süleyman aleyhisselamın emrine verilen rüzgarla gidiş ve dönüşü birer aylık yolu bir günde kat etmesi, Yemen'de bulunan Kraliçe Belkıs'ın ünlü tahtını göz açıp kapayıncaya kadar Kudüs'e getirtmesi, kuşlarla konuşması, karıncanın konuşmalarını, Işitmesi. İsa aleyhisselamın Allah'ın izniyle çamurdan kuş yapıp üfleyince kuşun canlanması ve uçup gitmesi Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi Anadan doğma kör insanı ve alacaten hastalığı olan bir insanı iyileştirmesi Havarilerin isteği üzerine gökten bir sofra indirmesi evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber vermesi ve babasız doğması gibi. Her peygamber, Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçmemiştir. Kaç tane peygamberin geldiği bilinmemektedir. En doğrusunu Allah Teala bilir. Şimdi buyurun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarına geçelim. Peygamberlerin, Beş sıfatı var demiştik. Onların dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan şu sıfatlar da var. İlk önce Efendimiz Habibullah'tır. Bütün peygamberlerden eftaldir ve o insanlığın en şereflisidir. İkincisi Resulü indir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Getirdiği din kıyamete kadar devam edecektir. Diğer peygamberlerse geçici bir zaman için ve bazıları da belli bir kalme gönderilmiştir. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri bütün zamanlara şamildir. Kur'an-ı Kerim kendisine verilen en büyük mucize olarak kıyamete kadar tahriften yani değiştirilmekten korunmuş olarak baki kalacaktır. Kur'anı Kerimdir. Üçüncüsü Hatemül Enbiya diye anılır. Yani peygamberlerin sonuncusu ve Mührüdür. Yine kıyamet günü için makamı Mahmud ve Şefaat Uzma diye bahşedilir. Bu sebeple o merhamet peygamberi Aleyhisselam mahşerde ümmetinin günahkarlarına şefaat edecek ve bu şefaatini de Cenab-ı Hak kabul edecektir. Bir aylık mesafeden düşmanın kalbine korku salmakla kendisine yardım olunmuştur. Yine o ve ümmeti için Yeryüzü mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetinden herhangi bir mümin namaz vakti gelince hemen olduğu yerde namazını kılabilmektedir. Daha önce hiçbir peygambere helal kılınmayan ganimet kendisine helal kılınmıştır. Az sözle pek çok manalar ifade edebilme özelliği verilmiştir kendisine ve yeryüzü hazinelerinin anahtarları getirilip önüne konan peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak El-Hadid suresi 28. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, O'nun peygamberine de iman edin ki, Size rahmetinden iki kat nasip versin. Size aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi affetsin. Allah Teala çok mahrifet edici ve çok merhametlidir. Sadakallahu lazim. Bugün iman ehlinden olabilmek için Cenab-ı Hakk'a imanın yanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de iman etmek zaruri bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde hem Allah Teala'ya itaat hem de Resul'e itaatten buyrulur. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yine kim Allah'a ve Resul'üne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Buyrulur. İşte bunun içindir ki kelime-i şehadet yani Allah'ın birliğini ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü olduğunu ifade etmek İslam'ın ilk şartı sayılmıştır. Peygamber Efendimiz'e iman etmek, onu kabul etmeyi, ona itaat ve ittiba etmeyi ve onu sevmeyi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kısaca hayatından bahsedelim. Miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Rebûl pazartesi sabahı güneş doğmadan az evvel Mekke'de dünyamıza şereflendirdi. Mübarek soyu İsmail aleyhisselamın oğlu Kayzar sülalesinin en şereflisi olan Adnan'a kadar uzanır. Kureyş kabilesi içinde hem baba hem de anne yönünden en temiz ve en şerefli bir aileye mensuptur. Doğumundan iki ay evvel babası, altı yaşındayken annesi vefat etti. Onun yetim çocukluğuyla gençliği, amcasının yanında büyük bir nezahet ve ulviyet içinde geçiyordu. Bir müddet çobanlık yaptı. Daha sonra ticaretle meşgul oldu. Dürüstlüğü ve alışverişteki adaletiyle herkes tarafından tanındı, hürmet ve itibar kazanarak El-Emin, en emniyetli kişi sıfatını aldı. Güvenirlilik adeta onun ikinci bir ismiydi. 25 yaşlarına geldiğinde Mekke'de sadece El-Emin ismiyle bilinip öyle çağrılıyordu. Müşrikler kendi yandaşlarına değil, Muhammedulemin sallallahu aleyhi ve sellem dedikleri efendimize güveniyor ve kıymetli eşyalarını ona emanet ediyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mürüvvet itibarıyla kalminin en üstünü, soy itibarıyla en şereflisi, ahlak bakımından en güzeliydi komşuluk hakkına en ziyade riayet eden, hilim ve sadakatte en üstün olan, insanlara kötülük ve eziyet etmekten en uzak duran oydu. Hiç kimseyi kınayıp ayıpladığı, hiç kimseyle münakaşa ettiği görülmemişti. Güzel ahlakıyla bütün insanlar arasında temayüz ediyordu. Herkes onu iyilik ve güzel davranışlarıyla tanıyor ve Hürmet ediyordu. Kırk yaşına geldiler. Kendisine peygamberlik verildi. Hiç böyle bir şey beklemiyordu. Ancak Allah Teala her zamanki gibi yine dilediği şeyi gerçekleştirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zor şartlar altında peygamberlik vazifesine başladı. İnsanlara doğru yolu göstermek için pek çok sıkıntılara katlandı. Yeryüzüne imanı, adaleti, merhameti, muhabbeti yerleştirmek için çalıştı durdu. İnsanların hem dünyalarını hem de ebedi olan ahiret hayatlarını kurtarmak için kendisini neredeyse helak edercesine büyük bir gayret gösterdi. Etrafındakilere şöyle buyurmuştu. Ben bu yaptığıma mukabil, Sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Lakin inatçı kafirler direnmeye devam ettiler. Hayatı insanların ardında koşturmak, yaraları sarmakla geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuma yazması yoktu. Bu sebeple Efendimizin anlattığı şeyler herhangi bir kitaptan ya da insandan öğrenip nakletmesi mümkün değildi. Okuması, yazması olmayan bir insanın, 40 yaşından sonra birdenbire en yüksek seviyedeki bir belagat ve fesahatla, yani konuşmayla çok mühim bilgiler vermeye başlaması bir mucizeydi. Ancak ilahi vahiyle bu mümkündü. Bunu o zamanki bütün düşmanları biliyor ve kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Müşrikler Efendimiz'i davasından vazgeçirmek için çok uğraştılar. Çok sevdiği amcasını devreye soktular defalarca. Efendimiz'e gelip, onu başlarına kral seçmek, aralarında para toplayıp en zenginleri yapmak, en güzel kızlarla evlendirmek gibi cazip tekliflerde bulundular. Ve daha bunların dışında ne istiyorsan, yapmaya hazırız dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık ve net bir şekilde şu cevabı verecekti. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne mal ne mülk, ne saltanat ve ne de reislik. Benim tek istediğim şudur. Putlara tapmaktan vazgeçiniz. Yalnız bir olan Allah'a ibadet ediniz. Peygamber Efendimiz'den Herhangi bir taviz adımı görmeyen müşrikler, yıldırma hareketlerine başvurmaya başladı. Müslümanlara karşı eziyet ve işkencelerini gün geçtikçe arttırıp durdular. Müslümanların bir kısmı o dönemde, adaletin hakim olduğu Habeşistan'a hicret etti. Müşrikler, Müslümanlar ve onları koruyan Haşim oğullarıyla her türlü alışverişi, Kızalıp alıp vermek gibi medeni muameleleri ve bütün insani ilişkileri kestiler. Bunu bir ahitname ile de perçinleyerek Kabe'nin duvarına astılar. Bu bir boykottu bugünün tabiriyle. Ambargoydu ve bu üç sene sürecekti. Müslümanlar o kadar büyük acılar, açlık ve sıkıntılar yaşadı ki açlıktan ağaçların kabuklarını ve yaprakların yediklerini biliyoruz. Çocukların ağlama seslerinin çok uzaklardan duyulduğunu eserlerde okuyoruz. Ve bu ağır imtihan üç sene sonra bitti. Ancak tam da o günlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib vefat etti. Çok geçmeden Efendimizin hanımı Hazreti Hatice validemiz de vefat etti radiyallahu anhuma Bunun üzerine düşmanca saldırılar vahşet derecesine ulaştı. Efendimiz Aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi yanına alarak Mekke'nin 160 kilometre ilerisinde bulunan Taif şehrine gitti. Orada akrabaları da vardı. Bu şehirde 10 gün kadar kaldı. Onlar önce alay ettiler, sonra hakarete başladılar. Ardından kölelerini Efendimiz'in geçtiği yolların iki kenarına sıralayıp onu hakaretle taşlattılar. Her tarafı kanlar içinde kalan o rahmet menbaı ve merhamet peygamberi uğradığı bu feci muamele karşısında bile beddua etmekten sakındı. Beddua etmek bir tarafa vazifesinde herhangi bir kusuru olmasından korktuğu şu niyazda bulundu. Allah'ım Kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görülmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belalara aldırmam. ilahi, Sen kavmime hidayet ver. Onlar bilmiyorlar. ilahi. Sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. Bu niyazdan da anlayacağımız üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın onları affetmesi için dua etti. Bu uğurda karşılaştığı en ağır işkence ve zorluklar karşısında bile hep aynı şeyi düşündü. Onlar bilmiyorlar ya Rabb'i çünkü o rahmet peygamberiydi. Ve Taif dönüşü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ben geri dönmüş, derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnı sahip mevkiine varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda, bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca, Bulutun içinde Cebrail'i fark ettim. Aleyhisselam. Bana Allahu Teala Kalminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini işitiyor. Onları dilediğini yapması için sana Dağlar meleğini gönderdi diye seslendi. Bunun üzerine Dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da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 Ben Cenab-ı Hakk'ın onların nesillerinden sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim, dedim. Böyle de oldu. Ve Taif dönüşünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceyi geçirdiği bir yerde Kur'an okurken, bir grup cin geldi, onu dinledi. Hepsi de hakikati anlayıp, Efendimiz'e iman ettiler. Bir müddet sohbet ettikten sonra kavimlerinin yanına tebliğ vazifesiyle döndüler. Yaşanan bu sıkıntıların ardından, Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme miracı lütfetti. Bir gece onu mescidi haramdan aldığı, kendisine bazı ayetlerini göstermek üzere etrafını mübarek kıldığı, Mescidi Aksa'ya götürdü. Oradan da semalara yükseltti. Ve mahiyetini hiçbir insanın tam olarak bilemediği şekilde özel bir görüşme gerçekleşti. O günlerde Medine'den gelen bir grup Müslüman oldu. Bunlar Medine'de İslam'ı anlatmaya başladılar. Peygamber Efendimiz'den bir öğretici istediler. Mus'ab bin Umeyr ve Abdullah bin Ümmi Mektum radiyallahu anhuma bu işle görevlendirildi. Onların gayretleri neticesinde kısa sürede Medine'de İslam'ın girmediği neredeyse bir ev kalmadı. Sonunda Müslümanlar Efendimiz'i Medine'ye davet ettiler ve onu muhafaza edeceklerine dair söz verdiler. Böylece 13 senelik Mekke mücadelesi bitmiş, 10 sene devam edecek olan Medine hayatı başlamıştı. Medine-i Münevvere'de komşu Yahudi kabileleriyle anlaşmalar yapıldı. Medine vesikası denilen bu metin, dünya tarihindeki ilk yazılı anayasa. Daha sonra Medine'ye saldıran düşmanlara karşı müdafaa harpleri yapıldı. 8 yıl sonra, mekke Mükerrem'e harpsiz bir şekilde fethedildi. 10. yıldaysa bütün Arabistan yarımadası Peygamber Efendimiz'e tabi oldu. Alemlere rahmet olarak gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem askeri harekatlarda öyle bir merhamet siyaseti izledi ki kısa sürede bütün Arap yarımadasını idare altına aldığı halde her iki taraftan da fazla kan dökülmesine meydan vermedi. Bütün problemleri öncelikle sulh yoluyla halletmeyi tercih etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat 29 gazveye katıldı. Bunların 16 tanesinde fiili olarak hiçbir çatışma çıkmadı, karşı tarafla anlaşmalar yapıldı. 13 gazvede fiili çatışmaya girmek mecburiyetinde kaldı ve bunların toplamında Müslümanlardan yaklaşık 140 kişi şehit oldu. Düşmanlardan da yaklaşık 335 kişi öldü. İslam'da savaşın asıl hedefi insanları öldürmek, ganimet elde etmek, toprak almak, toprağı kanla sulamak, yeryüzünü tahrip etmek veya şahsi çıkar sağlamak yoktu. Bunların aksine zulmü ortadan kaldırmak, inanç hürriyetini temin etmek, insanları hidayete kavuşturmak ve her türlü haksızlığı gidermekti. Değerli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden, hayatından şöyle kısa kısa tadımlık bahsetmeye cesaret etmişken, buyurun kendisinin güzel özelliklerini, güzel huylarını yani hareketlerinden de biraz bahsedelim. Çünkü her yaptığı güzeldi. Birincisi, en güzel ahlakı yeryüzüne yerleştiren ve insanlığa öğreten bir peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel ahlaklıydı. Gıfar kabilesine mensup olan Ebu Zer radıyallahu an efendimizin Mekke'de peygamberlik vazifesine başladığını öğrendi. Akıllı ve usta bir şair olan kardeşi Üneys'e dedi ki: "Bineyne bin Mekke vadisine git. O zatın sözlerini bir dinle bakalım." Üneys Mekke'den döndüğünde şöyle dedi. Ben o zatın herkese mekarimi ahlakı yani üstün ahlaki güzellikleri öğrettiğini gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurmuştu? Ben başka bir maksatla değil ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve doğruydu. Abdullah bin Amr radiyallahu an Efendimiz aleyhisselamın doğruluğu ile ilgili şöyle anlatıyor. Ben muhafaza etme düşüncesiyle Efendimiz'den işittiğim her şeyi yazıyordum. Kureyş kabilesinden bazı Müslümanlar beni bundan nehyettiler, engellediler. Resulullah aleyhisselatu vesselam da bir beşerdir. Öfkeliyken de konuşur, rıza halindeyken de. Hal böyleyken sen ondan duyduğun her şeyi yazıyor musun gerçekten dediler. Ben de yazmaktan vazgeçtim ve bu durumu Efendimiz'e arz ettim. Parmağıyla mübarek ağzına işaret etti. Yaz, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Bundan yani mübarek dudağından bahsederek haktan başka bir söz çıkmaz buyurdu. Onun doğruluğunu dost düşman herkes kabul etmişti. Bunu gösteren sayısız misal var ama vaktimiz yok. Bir tanesini nakletmeye çalışalım. Müşriklerle bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakanın takdir edildiğini söylemiştik ve kendisine güvenildiğini söylemiştik. Haksız yere elde ettikleri bazı dünyevi menfaatleri ve nefsani hazlarını terk edemediler. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün amansız düşmanları olan Ebu Cehil ve arkadaşlarının yanına gitmişti. Onlar vallahi dediler biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim yanımızda en dürüst olanımızsın. En doğru söz söyleyensin. Ancak biz senin getirmiş olduğun ayetleri yalanlıyoruz. Sana bir şey demiyoruz. Yani onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini vicdanen kabul ediyorlardı. Ama nefsani arzularının esiri oldukları için muhalefet ediyorlar. Yine başka bir rivayet var onunla. Nihayet erdirelim. Sa'd bin Muaz radiyallahu an umre yapmak için Mekke'ye geldi. Geldiğinde müşrik olan biri Ümeyye bin Halef adı onun evinde kaldı. de ticaret için Şam'a giderken Medine'ye uğradı. Sa'd bin Muaz'a misafir oldu. Bu böyle birkaç kez devam etti yani ikisinin arasında bir dostluk vardı. Ümeyye Sa'ada biraz bekle dedi. Öyle sıcağı bastırıp insanlar çekilince gider Kabe'yi tavaf edersin. Sa'ad radıyallahu an tavaf ederken Ebu Cehil geldi. Kabe'yi tavaf eden şu zatta kimdir deyince Sa'ad ben Sa'ad bin Muazım dedi. Ebu Cehil Kabe'yi böyle emniyetle tavaf ediyorsun. Ama siz Muhammedle ashabını himaye ettiniz. Kime güvendiniz?" dedi. "Evet." dedi. Aralarında bir münakaşa başladı. Bunun üzerine Ümeyye Ebu'l Hakeme karşı sesini yükseltme. O bu vadi halkının önde geleni dedi. Sa'at radıyallahu an Ebu Cehil'e eğer Kâbe'yi tavaf etmekten beni men edersen, vallahi ben de senin Şam ticaret yolunu keserim dedi. Ümeyye sağda tekrar sesini yükseltme demeye ve bir taraftan da onu tutmaya başladı. Bunun üzerine Sa'ad radıyallahu an öfkelendi. Bizi kendi halimize bırak dedi. Ben efendimizden işittim. Seni öldüreceğini söylüyordu zaten." diye verdi. Çünkü Ümeyye, Peygamber Efendimize yaptığı ağır işkenceler yetmiyormuş gibi bir de onu ölümle tehdit etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna mukabil kendisinin onu öldüreceğini söylemişti. Ağzından bu bilgi çıktığı Ümeyye "Ben mi?" diye sordu. "Beni mi öldürecek?" "Evet, seni" dedi. Ümeyye vallahi dedi. O yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediği zaman asla yalan konuşmaz dedi. Ve birden korku içinde karısının yanına gitti. Lütfen dikkat buyurun. Kendisinin peygamberliğini tasdik etmeyen bir kişiden bahsediyoruz. Ama kendisinin öldürüleceği konusundaki sözü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduktan sonra korkuya kapıldı. O her söylediğini yapar sözünün eri dedi ve hanımına koştu. Yesripli kardeşim bana ne dedi biliyor musun dedi. Karısı ne dedi deyince. Muhammed'i beni öldüreceğini söylerken işitmiş dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımı Allah'a yemin olsun dedi. O asla yalan söylemez. Bakın hanımı da tasdik etti. İnanıyorlar mı? İnanmıyorlar ama kendisine güvenleri var. Bir müddet sonra müşrikler Bedir'e giderken bir münadi Ümeyye'yi de çağırdı. Karısı Ümeyye'ye, ''Yesripli kardeşinin sana ne dediğini unuttun mu?'' Ümeyye Bedir'e gitmek istemedi. Ancak Ebu Cehil bu defa geldi.'' Yani öldürüleceğini haber almıştı ya hanıma niye gidiyorsun dedi. Tam geri gelirken Ebu Cehil ya dedi sen bu vadenin eşrafındansın, tanınan bir adamsın. Geri kalırsan senin hakkında ne derler? Hiç değilse dedi bir gün iki gün herkesle beraber yürü, orduyla beraber git sonra geri dönersin. Tamam dedi Ümeyye de onlarla iki gün yürüdü. Ancak geri dönemedi. Neticede Allah Teala onu öldürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden bir tanesi sade bir hayatı olmasıydı. Kendisini en iyi tanıyanlardan Ayşe annemiz radiyallahu anha anlatıyor. Efendimiz aleyhisselama bir bardak getirildi. İçinde süt ve bal vardı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 Kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır. Kim iktisatlı davranırsa Allah onu zengin kılar. Kim ölümü çokça hatırlarsa Allah onu sever. Yine annemiz anlatıyor. Hiçbir zaman sabah kahvaltısından kalan yiyecekleri akşam için, akşam yemeğinden kalanları da sabah için saklamadı. Bir elbiseden, İki tane edinmedi. Ne iki gömleği, ne iki kıyafeti oldu. Ne de iki çift ayakkabısı. Evdeyken boş durduğunda, hiçbir şey görmedim. Hep bir işi vardı. Ya bir yoksulun ayakkabısını tamir ederdi, veya bir kimsenin elbisesini dikerdi. Cömertti. Kureş müşriklerinin ileri gelenlerinden, Saffan bin Ümeyye, Müslüman olmadığı halde Huneyn ve Taif gazalarında Efendimizin yanında yer aldı. Cirane'de toplanan ganimet mallarını teftiş ederken, Saffan'ın kalabalık hayvan sürülerine büyük bir hayranlıkla baktığını gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, pekme hoşuna gitti diye sordu. Evet, cevabını alınca, al, hepsi senin olsun buyurdu. Safvan şaşırmıştı. Kendini tutamayarak peygamber kalbinden başka hiçbir kalp bu derece cömert olamaz. Sen vallahi Allah'ın peygamberisin dedi o an ve Müslüman oldu. Kendi kavmine gittiği zaman hepsini topladı. Dedi ki ey kavmim koşun koşun beni dinleyin. Hepsi geldi. Ne var? Ne diyorsun? Hepiniz Gidin ve Müslüman olun. Vallahi o fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan o kadar çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor ki o bir peygamberdir diyebildi. Şefkat ve merhametliydi. Abdullah bin Ubeyd radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'daydı. Uhud'da mübarek dişi kırıldı, alnı yaralandı, yüzüne doğru mübarek kanı akıyor. Bazıları, Ya Resulallah dediler. O kadar üzgünüz ki, o kafirler için beddua etseniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah Teala beni, insanları çokça ayıplayan, ve onlara lanet eden biri olarak göndermedi. Cenab-ı Hak beni herkes için çok çok dua etmek ve insanlara rahmet olarak gönderdi. Allah'ım kavmimi mağfiret eyle, zira onlar bilmiyorlar buyurdu. Sadece insanlara merhametli değildi, hayvanlara, nebatata karşı bile merhamet sahibiydi. Bir gün zayıflıktan karnı sırtına yapışmış bir devenin yanından geçerken, konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun, besili olarak binin, besili olarak kesip yiyin buyurmuşlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz affetmeyi severdi. Mekke fethedildiğinde Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e kaçtı. Efendimiz önceden yaptığı bütün kötülükleri bir kenara bırakarak ona eman verdi ve yanlarına çağırdı. Hanımı peşinden uzun yollar giderek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini iletti ve onu Mekke'ye gelmeye ikna etti. Mekke'ye yaklaştıklarında Efendimiz aleyhissalatu vesselam büyük bir mucize ve muhteşem bir incelik sergileyerek ashabına şöyle dedi. İkrime bin Ebu Cehil, mümin ve muhacir olarak yanımıza geliyor. Artık onun babasına hakaret etmeyin. Zira çok kötü bir insan bile olsa ölüye hakaret etmek sadece hayatta olan yakınlarını üzer. Ölüye ulaşmaz buyurdu. Gerçekten de İkrime'nin geldiğini görünce, Sevinçlerinden ayağa kalkıp üç defa "Merhaba muhacir süvari, hoş geldin." buyurdular. İkrime radıyallahu da "Vallahi ya Resulallah, İslam düşmanlığı yolunda harcadığım şeylerin en az bir mislini de Allah yolunda harcayacağım." dedi. Öyle de yaptılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 632 yılında vefat etti. Lakin sadece onun vefatı cismen oldu. İşte bugün, yarın ve kıyamete kadar kendisi konuşulmaya, ısrarla hayatından örnekler anlatılmaya devam edecek. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi, Adem aleyhisselamdan son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberlere salat ile Ne olur onlarla görüşebilmeyi bizlere bahşeyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'inde kendilerinin hayatlarından örnekler buyurdun. Şüphesiz biz bu örnekleri öğrenmeliydik, hayatımıza tatbik etmeliydik. Ya Rabbi yapamadık bizleri affeyle. Ne olur bundan sonraki hayatımızda hayatlarıyla bize örnek olan ve kerim olan kitabında buyurduğun peygamberlere ittiba etmeyi nasip eyle ve bizleri Müslüman olarak can verenlerden eyle. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.